Han rahmet. Şeye basacak, kırmızı var ya. Kayıt. Allah hamdeder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden onattırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verici yoktur.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 Sevdiği amelleri bizlere sevdirsin, sevdiği insanların sevgisini bizlere versin. Cennete girdirecek amel işlemeyi hepimize nasip etsin. Kötülükten hayra hicret edenlerden eylesin. Evet, kardeşlerim bugün sohbetimizin konusu hicret ve bunun akabinde tabi ki cihat dersi. İslam'ın nasıl namaz, oruç, hac, zekat gibi babları varsa hicret ve cihatta e, İslam'ın en önemli maddelerinde bir tanesidir. Bu konuda daha geniş bilgi almak isterim derseniz e, İbn-i Nehas'ın kitab Cihad diye çok muhteşem bir eseri var. Okumanızı tavsiye ederim. İkincisi ise Kahtani'nin Elvela Velberav diye İslam'da Dost ve Düşman diye bir kitap var. İki cilttir. Bu kitapları, bu mevzuları iyi anlamak istiyorsanız iki cildi de baştan sona okumanız gerekiyor. Orada madde madde aşama aşama nedir, nasıl yapılması gerekir, dindeki hükmü nedir bunları detaylarıyla, delilleriyle en geniş şekilde veriyor. Bir saatlik bir derste ne kadar verebiliriz? Onun için böyle bir kitap tavsiye ediyorum size. Evet. Hicret, kardeşlerim, manası intikaldır. Yani bir beldeden bir beldeye intikal, göçme manasına gelir. Bu umum manasıdır. Gerek maddi, gerek manevi, gerek çalışma, gerek dini yönden insanın bir beldede bir beldeye ne yapması? Göçmesidir. Tabii buradaki belde dediğimiz zaman darül küfürden darül İslam'adır. Yani hicret dediğimizde kastedilen nokta budur. Ama bu noktaya yani darül harç, darül İslam derken bu mevzuya girmeden önce bilmemiz gereken, anlamamız gereken de kavramlar vardır. Yani darul İslam nedir, darul küfür nedir, Müslümanın da bunu ne yapması, anlaması gerekir. Ki yaşamış olduğumuz şu toplumda harici dediğimiz, tekfirci dediğimiz insanların sayısı oldukça nedir? Çoktu. Ve bunların e, tekfire düşmelerinin sebebi, hep darul harp hukuku diye bir şeyler çıkartıp bunların üstünde e, nasları zorlayarak çıkarmaları var. Eğer biz bu meseleleri net anlamazsak, aynı duruma bizlerin de düşmesi gayet e, doğaldır. Evet. Bugün en çok tartışılan meselelerden bir tanesidir. Darul harp nedir? Darul küfür nedir? Darul İslam nedir? Var mı böyle bir bilginiz? Hı? Abdullah. Darul Har salaş demek? Savaşı. Yani evet. şu köleliğin var olduğu demek. Var fazla var bilginiz var. yok. Çünkü Darul Har, Darul Küfür dediğimiz zaman kardeşlerim, İslam'da kullanılan terimlerden bir tanesidir bu. Yani İslam'ın hüküm sürdüğü yer, yani küfrün hüküm sürdüğü yer. O hüküm sürülen yer eğer İslamsa ve İslam'ın emirleri, yani Allah'ın indirdikleri icra ediliyorsa, adam zina ettiyse, zinanın cezası dinde neyse uygulanıyorsa, hırsızlık yaptı, hırsızlığın cezası uygulanıyorsa, haksız yere adam öldürdü, onun hükmü uygulanıyorsa, Müslümanlar velev ki azınlıkta bile olsa, yaşayan o ortamda kafirler çok bile olsa, oraya ne denir? sulta İslam'daysa Darül İslam'dır. Yani yönetim şekli uygulanan, icra edilen Allah'ın indirdikleri ise oranın adı neymiş? Darül İslam. Müslümanlar çoğunlukta bile olsa sulta, yönetim Allah'ın indirdiğinin dışında bir şeyse yani Allah'ın indirdikleri uygulanmıyorsa, kafirler azınlıkta bile olsa yönetim şekli icra edilen şey küfürse Allah'ın indirdiğinin dışında orası da nedir? Darül küfürdür. Ve ki Müslümanlar çoğunlukta olsa. Bunu anlatabildim mi? İslam'ın ıstılatta yüklediği yer budur. Evet. Darül küfür. Kafirlerin hükmettiği, küfrün hakim olduğu, küfür kanunların hükmettiği yerdir. Şimdi darül küfür de ikiye ayrılır kardeşler icret meselesinde önemli olduğu için bahsediyorum. Dar-ı dar, surh, dar Harp. dar nedir? Yine kafir rejimin hakim olduğu ama e, insanların birbirini öldürme, birbirine tecavüzünün olmadığı bir yer. Mesela e, şu yaşadığımız topraklarda olduğu gibi. dar harpse Harp ise düşünün bugün Suriye, dün Irak'tı, öbür gün öbür taraftı. İnsanlarda mal, can, namus din emniyetinin olmadığı bir yerdir. Anlatabildim mi? Yani e, yönetim İslami değil fakat e, kan dökme e, asayişin olmadığı yerlerse sıcak savaşın olduğu yerlerse Darül Harp bölgesidir. Evet. İslam diyarı dediğimiz zaman o Müslümanların hükmettiği yerdir. Var mı bildiğiniz bir yer dünyada şu an? Yok. Darülislam diyeceğiniz? He? Var mı? Yok. Olsa bizim burada durmamız mümkün değil. Oraya gitmemiz gerekir. Var. Evet. Ama İslam'ın yaşandığı, Müslümanların çoğunlukta olduğu yerler yok mu? Var. Mesela bugün Suud'a İslam demeniz mümkün mü? He? Eğer Davulistan derseniz krala da emirel müminin demeniz lazım. Orada ne var? Babadan oğula geçen bir sulta var. Allah'ın indirdikleri yok. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle yanlış hatırlamıyorsam Bakara 85 mi? Alimden 85 mi? Siz Allah'ın indirdiğinden bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamayız mısınız? Diyor. Eğer yönetim şekli İslamsa, hepsi ne olacak? İslam olacak hiç kimse oraya burnunu ne yapamaz sokamaz oradaysa kral ailesinin bir yönetim şekli var Mekke'de Medine'de ise birinde İbrahim Aleyhisselam'ın birinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası olması hasebiyle oralarda ne var İslam var ama onun dışında bir yeri ne yapamıyorsunuz Darül İslam dememiz mümkün değil kardeşlerim çünkü Darül İslam dendi mi İslam kanunları orada geçerli olacak ve icra edilecek. Hatırlarsanız bundan önceki zamanlarda, 20 yıl önce belki 20 yılda olmadı 20 yıldan evvel rejim cezası, el kesme, kafa kesme devamını yapılıyordu. Amerikan kafiri hep dedi, bir daha yapamadılar. Çağ dışılık dedi, ne yapamadılar? Yapamadılar. E İslamsa. Bunu ne yapman gerekir? Hiç kimseden korkmadan icra edebilirsin. Sonra bundan önceki yine Amerikan başkanlarından kafirlerden bir tanesi eğer bugün dedi terbiyesizce Muhammed olsaydı kadınlara ehliyet verirdi ve araba kullanırlardı. Dedi. Bu terbiyesizliği ne yaptı? Söyleyebildi. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olsaydı bu kafirler ağzını ne yapamazdı? Açamazdı. Bunlar bizim kölemiz. Parası, çocuğu da bizim cariyemiz olur. Doğru mu? Evet. Kardeşlerim, Kur'an'da hicreti emreden en önemli ayet kerime tahtiye yazdım. Gördüyseniz. Nisa suresinin 97'den 99'a kadar. Allah Azze ve Celle Kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıkları zaman, yani ölüm melekleri, onların e, sırtlarına vura vura canlarını alıyorlar ve ne diyorlar? Ne yaptınız bakalım? Söyleyin. Onlar diyor ki, biz yeryüzünde zavallı kimselerdir. Melekler Allah'ın arzı geniş değil miydi? Neden orada durdunuz? Hicret etseydiniz ya cevabını verecekler. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne? Kötü dönülecek yerdir. Çaresiz kalan. Bakın ruhsatları getiriyor. Göl bulamayan, zavallı erkek, kadın ve çocuklar bundan müstesnadır. İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah affedendir, bağışlayandır. Diyorum. Kardeşlerim bakın bu ayeti kerime bize hicretin farz olduğunu ve faziletini anlatıyor. İslam kafir diyarından veya müşrik diyarından İslam diyarına gidişi bize ne yapıyor? Fark kılıyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke gibi bir yerdeyken öyle bir yeri ne için terk etti? Can emniyetini atmamıştı, Kalmamıştı. Can emniyeti de kalmayınca Mekke gibi bir yerden can emniyetinin olduğu bir yere ne yaptı? Hicret etti. Ve orada gelen Müslümanlarla ne yaptı? Birleşti. İlk İslam'ın devletinin temellerini kurdu. Hicret, İslam'ın devletine giden en önemli adımlardan bir tanesidir. Allah hepimize anlayış versin. Bu konuda bilgi sahibi eylesin bizleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, iman eden bir insanların müşriklerin arasında kalması caiz değildir. Ben onlardan, onlar da benden beridir buyurmuştur. Bunu İmam Ebu Davud 2645'te naklediyor. Sahabeler soruyor, peki neden kalamayız? Niye caiz değil? Çünkü ateşiniz bir olmaz. Yani hangi kanuna göre yönetileceksiniz? Hangi kanuna göre sosyal yaşantımızı ne yapacaksınız düzenleyeceksiniz. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim bir müşrikle bir müşrikeyle bir müşrikle bir müşrikeyle aynı nikah altında bir Müslümanın kalamayacağını söylemiştir. Yani bir mümin birisi bir müşrik kadın ne yapamaz? Alamaz. Mümine bir kadın bir müşrikle ne yapamaz? Evlenemez. Bu nedir? Haramdır. Eğer evlenirse <gülüyor> o benden, ben ondan neyim? Vereyim diyor. Bakın burada e, üç mesele gündeme geliyor. Birincisi bir müşrik kadından evlenmek suretiyle, ikincisi bir müşriki kendine dost edinip onunla yaşamak suretiyle Üçüncüsü de bir müşrik kadın veya bir müşrik erkeğin Müslüman olduktan sonra müşrik kadınla veya erkekle beraber evli olarak kalması. İşte bunlardan bir tanesi vuku bulursa ben onlardan onlarda benden beridir diyor. Bu açıklama Allah kendisinden razı olsun. İmam Ebu aittir. Evet. Demek ki bir müşrik Müslüman olduktan sonra Müşriklerden ayrılmadıkça ve Müslümanların yanına hicret etmedikçe Allah onun hiçbir amelini kabul etmez diyor İmam nese Darimi ve Ahmet sahih bir senetle naklediyor. Evet. Allah Resulü ve Vesselam tevbe kesilinceye kadar hicret kesilmez ve hicret kıyamete kadar devam eder diyor güneş battığı yerden doğuncaya kadar tövbe de, ne yapıyor? Devam ediyor. Bu muttefukun aleyh'tir. Bukhari ve Müslüm bunu ittifakla ne yapmıştır? Nakletmiştir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, müşriklerle beraber yerleşmeyin. Onlarla birlikte mesken edinmeyin. Onlarla birlikte olmayın. Kim onlarla mesken kurar, birleşir, ortaklık yaparsa, o kimse bizden iyidir diyor. Evet. Şimdi böyle bir girişten sonra ki konunun önemi anlaşılsın diye böyle bir giriş yaptım. Hicretin manasına girecek olursak Allah Resulü ve Vesselam hicret kelimesini çokça kullanmıştır. Mesela günahlardan uzak durma, münafıklıktan uzak durma, kişiliksizlikten, karaktersizlikten uzak durma veyahut Faziletiyle alakalı Bukhari Müslüm'deki ifadeye baktığımızda eğerdür hicret yani muhacirlik amellerin en üstünü olmasaydı ben kendimi ensardan birisi olarak ne yapardım? atfederdim. Ama muhacirlik amellerin nedir? En üstünüdür diyor. Hatta Müslüm'ün kitab-ı imanı okursanız iki tane sahabenin Medine'ye hicret ettiğini birisinin Havanın oradaki havaya dayanamayarak hastalanıyor ve ne yapıyor? Bileklerini keserek intihar ediyor. İntihar edenin cezası nedir? Hadislere bakıyorsun. Neyle intihar ettiyse onunla hatta ebedi azap görür diyor. Yani buradaki ebedilik e, intiharın ne kadar kötü olduğunu. Yoksa müşriklerden başka ebedi cehennemde kimse ne yapmayacak? Kalmayacak. Fakat bu sahada cennete gidiyor. Öbür sahabe onu rüyasında görüyor. Allah sana neyle muamele etti? Gördüğün gibi hicret etmem hasebiyle beni cennete koydu. Ellerim niye sargılı? E ben seni tam yarattım, Sense bozdun diyor. ve selam o intihar edene de ne yapıyor? Dua ediyor. Bu da gösteriyor ki muhacirlik neymiş? Çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir ifade daha var ki Bukhari'nin birinci hadisi neydi? Ameller niyetlere göredir. Kimin hicreti Allah'a ve Resul'una ise onun eline geçecek nedir? Ancak O'dur. Kimin de hicreti dünyalık bir metaya veya bir kadına ise onun da eline geçecek nedir? O'dur. Ve yine Müslüm'ün naklettiği bir rivayet hatırlayacak olursanız cehenneme girecek üç kişiden bahsediliyor. Kim bunlar? Hayırsever, zengin, alim ve şehit. Bunlar e, ne yapmışlar? Hep desinler diye hareket etmişler ve onlar da cehenneme ne yapmışlar? Bulmuşlar. Yani ameller niyetlere göredir meselesi net anlaşılsın diye. Hicret sadece Allah için olacak. Nefsin için olan hicrete ne yapmıyor? Girmiyor. Ona da bir hicret denir ama dini manada hicret ne yapmıyor? Denmiyor. Ustilahtaki hicret dediğimiz zaman küfür diyarından İslam diyarına veyahut dinini yaşayamadığın bir yerden dinini yaşayabileceğin bir ortama nedir? İntikal etmektir. Evet. Hicret iki çeşittir. Birisi maddi, biri de cismanidir. Bu da intikaldır. Kişinin maddeden ve cismen intikal etmesidir ki bu da hicretin her yerini kapsar. İkinci manası ise ilk hicretten önce maddi ve cismani hicretten ikinci hicret daha önemlidir ki bu da hakiki ve manevi hicrettir ki ceset de buna nedir? Tabidir ki bu da bizim dediğimiz yani İslam'ın istediği hicrettir. Evet Başkasının yani Allah'tan gayrı bütün efradın her şeyin muhabbetinden ve kulluğundan Allah'ın muhabbet ve kulluğuna hicret. Başkasının korkusundan veya ümidinden Allah'ın korkusuna ve ona ümide nedir? Hicrettir. Yani Allah'a dönmedir. Allah Resulü Aleyhisselatü bu manada diyor ki asıl muhacir, asıl hicret eden insan Allah'ın yasakladığı masiyet saydığı şeyleri terk edendir. Allah içkiyi haram mı kıldın? Yapmayacaksın. Dedikodu gıybeti yapmayacaksın. Hainliği yapmayacaksın. Münafıklığı yapmayacaksın. Mümin olacaksın eğer hakikaten hicret ettiğini söylüyorsan. Bazıları hicretin tamamen kalktığını artık e, Mekke'den Medine'ye hicretin tamamlandığını bundan sonra hicretin olmadığını söylemişlerdir. Hayır. Mekke'den Medine'ye hicret bitmiştir. Evet. Ama tevbe kapısı kapanıncaya, güneş doğduğu yerden batıncaya kadar ne yapacak? Hicret devam edecek. Bu farzdır. Sadece Mekke ve Medine'ye, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o zamanki gösterdiği yere o bitmiştir ama hicret devamlı kıyamete kadar ne yapacaktır devam edecektir Allah bize de neslimize de hayır islam etsin kardeşler evet bir müşrik müslüman olduktan sonra müşriklerden ayrılmadıkça hicret etmedikçe Allah onun hiçbir amelini kabul etmez diyor demek ki hicretin bir gayesi var neden hicret? insanlığın karanlığından kokuşmuşluğundan İslam'ın izzetine hisset. Bakın Allah kendisinden razı olsun, selefimizde bize çok örnek insanlar var yani sahabelerde. Mesela bunlardan bir tanesi Allah kendisinden razı olsun Ömer bin Hattaht'tır. Kendisini atmıştır, Peygamberi öldürmeye gitmiştir ama hidayete uğramış ve İslam'ın ne yapmıştır? Çok önemli savunucusu haline gelmiştir. Ve hatta öyle hale gelmiş ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanlığın ikinci hayırlı insanı olmuştur. Bakın, Şam fethedildiğinde oraya hep meşhur kıssa olarak anlatıyorlar. Eşeğinin üzerinde gidiyor. Bir kendisi, bir de kölesi gidiyor. Tam şehre girme sırasında sıra kime geliyor? Kölesine. Oradaki ordu komutanıysa hem çok sevdiği arkadaşı hem de ümmetin emini Ebu Ubeyde Bin Cerrah. Hemen koşup geliyor karşılıyor. Ey müminlerin emiri senin yürüyerek kölenin de merkep üzerinde gelmesi yakışık almaz. Bak bunlar Rumlar. Burdakiler, işte Farisiler bunlar derttebeye, gösterişe, hükmü önem verirler. Ömer diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Sen çok zararlı bir söz söylüyorsun. Diyor. Senin şu sözün çok zararlı. Biz şirkin, küfrün içindeydik ancak İslam'la izzet bulduktur. İzzet arabada, giyimde, kasalmada, kibirde değildir. İzzet insanlıkta, Müslümanlığa, Müslümanlığa dönmekte, her türlü masivadan uzak kalmaktadır. İnsanlığı gösteriyor. Ama senin şu yaptığın, şu söylediğin sözler çok zararlıdır. Demek ki hicret dediğimizde, hicret, her türlü pisliği bir bırakacaksınız. Şu enaniyeti bir bırakacaksınız. Müslümanlığa döneceksiniz. Her türlü kibri, her türlü dedikoduyu bir bırakıp, İslam'a dönmedikçe hicretin manasını anlamanız nedir? Mümkün değil. Öyle insanlar var ki yeri yaracağım diye yürür. O yürüyüş sadece kafirlere yapılacak bir yürüyüştür. Ama bakarsın Müslümanım diyen adamlar Müslümana karşı yaparlar. Bunlar İslam'ı onların anlamadığının bir göstergesidir. Evet. Allah bizlere hayır versin. Ve bu farz olan ameli yerine getiren Müslümanlardan eylesin bizi. İslam dini hicreti farz kılmış, gücü yeten bir Müslümanın onlar arasında müsaade etmemiştir ve bu sebepten de bazı e, ruhsatlar vermiştir. darul Harp'den veya Darül Küfür'den İslam diyarına hicret. Bunun farziyeti ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından kıyamete kadar devam ediyor. Bunun zarreti hiçbir zaman ne yapmıyor? Kalkmıyor kardeşlerim. Bunun delilinde demin tevbe kapısı kapanıncaya kadar hicret ne yapmaz? Kapanmaz meselesiyle ee, zikrettik. İkincisi bidat belgesinden çıkmak. Şimdi öyle ortamlar var ki tamamen e, bidatlar hak safhaya gelmiş. Mesela adam öyle bir yerdeki tasavvuf tamamen hakim. Öyle bir yerdeki işte e, mealciler hakim veyahut cebriyeler, müşebbiheler böyle bir ortamda İslam'ı bir insanın yaşaması nedir? Mümkün değil. Tekse hele hele anlatması mümkün değil. Öyle bir ortamdan yaşayabileceği bir ortama Müslümanın ne yapması? Hizmet etmesi gerekir. Yine haramın galip olduğu bir yerden yani helalı haramı ayırt edemediği bir ortamda ayırt edebileceği bir ortama Müslümanın hicret etmesi gerekir. Yine bir Müslümanın nefsine yapılan, eziyet edilen e, zulüm edilen bir ortamdan olmayan bir ortama hicret etmesi ne yapar? Gerekir. Aynen bu Kur'an'ı okuduğumuz zaman İbrahim Aleyhisselam ne yapmıştır? Ben sizin eş koştuklarınızdan beriyim diyerek kavmine karşı bir tavır koymuş ve hicretini atmıştır, seçmiştir. Yine Musa Aleyhisselam'ı okuduğumuzda orada kavga eden iki kişiyi ne yapıyor? Ayırmaya kalktığında bir yumruk vuruyor, birini ne yapıyor? Öldürüyor. Hemen birisi koşuyor, geliyor, diyor ki eğer sen burada durursan seni ne yapacak? İyirhamdülillah. İşte Firavun seni ne yapacak? Öldürecek. Hemen Şuayb Aleyhisselam'ın diyarına ne yapıyor? Musa Aleyhisselam intikal ediyor ki bunlar tarihte yaşanmıştır. Müslümanın malına veya namusuna eziyet korkusu varsa oradan Müslüman ne yapar? Çıkar. Çünkü Müslümanın malı ve namusunun hizmeti kanının haramlığı gibidir. Müslümanın kanı, diğer Müslümanlara nasıl haramsa, malı da namusu da nedir? O şekilde haramdır. Yine zararlı bir belde varsa, orada Müslümanlara zarar geliyorsa, Müslümanlar oradan başka bir yere ne yapacak? İcret edecek. Yalnız burada bir hususi e, ifade var ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer bir yerde veba hastalığı varsa orada ne yapmayın? Çıkmayın ya da oraya ne atmayın, Girmeyin diyor. Sadece bu hususi bir ifade vardır. Evet kardeşlerim. Darul harpte veyahut Darül küfürde ikram eden kimseler, kimseler yani Müslümanlar bu ayete göre üç kısımdır. Bir kısım bunlar kafirlerle beraber oturan, onlara rağbet eden, onları dost edinen, dinlerinden razı olan ve onları met eden Müslümanlara karşı kafirleri ne yapan? Yardımcı olan. Böyle şahıslar İslam'da direkt kafir olur. Çünkü Müslüman hiçbir zaman bir kafirde ne yapamaz? Razı olamaz. Onu ne yapamaz? Dost tutunamaz. Hadi bugün dinler arası diyalog, işte hoşgörü diyorlar ya, İslam'da kesinlikle bunun yeri yoktur. Caiz değildir. İkinci kısımsa Allah azze ve celle'nin Tevbe suresinin 23 ve 24. ayetlerini okursanız hatırlıyor musunuz ayetleri? Kardeşleriniz, babalarınız, işleriniz, hoşunuza giden ticaretiniz, memleketiniz sizi Allah'a ve Resuluna gitmekten alıkoyuyorsa oturun, bekleyin. Allah fasıklar grubunu hidayete erdirmez diyor. Bu da bu şekilde hicret etmeyip kafirlerin arasında ikame etmeyi devam ettiriyorsa bunlar da büyük günah işlemiştir ve fasık durumundadır. Bir de ayeti kerimede e, mustazaaf dediğimiz işte çok yaşlı erkek, kadın ve çocuklar ki ayetin şeyine baktığınızda bunlar nedir? Bunlar özürlüdür, ruhsat sahibidir. Onlar için orada oturmalarında bir sıkıntı yok ve bir kesim de orada kalanlardan dinini ishar ediyorsa Müslüman olduğunu ikrar ediyor yaşantısıyla. Kafirlerle Müslüman arasında bir tavır koyup kendinin Müslüman olduğunu ishar ediyor, açıkça gösteriyor ve dinini yaşayabiliyorsa onun bir başka beldeye gitmesine gerek nedir? Yoktur. Ta ki bir yerde eğer bir İslam beldesi oluşmuş ve emir de varsa o zaman oraya ne yapar? intikal eder. Emir izin verirse orada ne yapar? Kalır kardeşlerim. Abdullah bin Mesut mahlediyor. Allah kendisinden razı olsun. Müslümanlardan bir topluluk kasirlerle beraberdiler. Yani müşriklerle beraberdiler. Ve müşriklerin topluluğunu çoğaltıyorlardı. Onlarla beraber olunca savaşta Müşriklere atılan ok Müslümanlara da isabet etti ve onlardan ölenler oldu. Ve onlar geldiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan diyet istediler. Bunun üzerine hangi ayetinde Nisa suresinin 97. ayeti ne yapmıştı? Ta baştan sonuna kadar inmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlardan ayrılmayı ve onlarla birlikte kalmamayı emretmiştir. Kim onlarla kalırsa, o da onlardandır demiştir. Evet. Allahu Teala, Tevbe 24'te zikrolunan 8 sınıf yüzünden olan özrü geçersiz saymıştır. Ayette kim geçiyordu? Baba, oğul, kardeş, akraba, biriktirilen mal, zayi olmasından korkulan ticaret, razı olunan mesken. İşte bunlar hicrete mani ise, bu Müslüman için nedir? Çok çok tehlikelidir kardeşlerim. Rabbim dinini israr eden samimi kullardan eylesin. Amin. Mustazaf yüzünden yani zavreti yüzünden de geçtiği gibi Nisa 75. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar bize tarafından bir sahip gönder bize katından bir yardımcı yolla diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz diyor. Evet. Yani bunların gücü yetmiyor. Çıkmaya, kurtulmaya, gitmeye acizse, ihtiyarsa, yaşlıysa, çocuksa esirse bunlar istisna e, kılınmış ama onlar ne yapıyor? Rablarına dua ediyorlar, bize bir kurtarıcı gönder diyor. Evet kardeşlerim, darül harp, darül küfür, fıkhı hakikaten zor konulardan bir tanesidir. Maalesef Müslümanlar bu konulara çok çok uzaklardan bakıyor ve bunu özümsemekten uzak duruyor. Evet bakın Allah Resulü ve Vesselam kafirler diyarına emin olmadığı bir Müslümanı ticaret için bile ne yapmamıştır? Göndermemiştir. Neden göndermemiştir? Onların yaşantısından etkilenmesin. Onların ahlakından, giyinişinden, dünyaya bakışlarından ne yapmasın? Etkilenmesin diye onlara ne yapmamış? Yasak koymuştur. Bugün Müslümanlar bu yasağı çiğnemişler ve bugün bakın yaşantıda, dünyaya bakışta Kardeşlik ilişkilerinde bile kafirlerin ahlakı Müslümanların üzerinde. Doğru mu? Evet. Niye? İslam'da gözü ki Müslüman. Adı Müslüman. Beş vakitli camiye gidip gelmekle kendini Müslüman olarak görmeye çalışıyor. Halbuki bu konulara dört dörtlük riayet ne yapması? Etmesi gerekiyor. Kafirlerin yaşantısından razı olduğu zaman onların konuşma biçimini, evdeki rahat biçimi her şeye bir de ne yapıyor yansıyor geçen alışveriş meselesinde de e, mukaddimesinde de belirttiğim gibi arapların ticaret ahlakı nasıldı yaşa yaşayabildiğin kadar dünyada ne yapıyordu ne kadar rahat yaşarım ne kadar rahat hayat sürerim evlatla malla nasıl caka satarım çoğalırım bunundu. Ve ticaret hukukuna ne yapmıyordu? Dikkat etmiyordu. Müslümanın kazancı nasıl olmalıydı? Allah'ın dininin izzet ve şerefinin hakim olması için güç çaba sarf etmesi gerekiyordu. Yani ikisinin de dünyaya bakışı nedir? Farklı. Ama bugün Müslümanların kazanca bakışları hep dünyada rahat edeyim. Bir Müslüman ne yaparsa yapsın. Umurunda bile nedir? Değildir. Evdeki müsriflik, zamanındaki müsriflik, konuşmalardaki müsriflik had safadadır Halbuki Allah Resulü ya hayır konuş, ya sus de. İnandım diyen 20 senelik arkadaşım bile şerden başka bir şey konuşmaz. Tevhide anladığını söyleyenler bir araya geldiğinde hayır konuşmazlar. Ama bakın hep hayır isteriz derler. Ama hayırla alakaları yoktur. Evet. Hicreti en iyi anlayabilmek için kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretine bakmamız gerekir. İlk Müslümanları Mekke'den nereye gönderdi Allah Resulü? Habeşistan'a. 83 kişiyi Osman'ın ne yaptı? Başkanlığında veyahut emirliğinde oraya gönderdi. Ve Habeşistan'a iki kere hicret olmuştur. Habeşistan'a neden gönderdi? Hadeşistan kralı inançlı biriydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zuhur ettiğinde yeryüzünde e, bazı dinler vardı. Neydi bunlar? Hristiyanlık, Yahudilik neydi? Kitab ehlinin. Bunlar vardı ve onlar inançları gereğini atmışlardı, yapmışlardı? Hareket etmişlerdi. Bozulduğunu bile bilen fazla insan neydi? Yoktu. Necasi de, Necaşi de tevhid ehli insanlardandı. Ki Bukhariye Müslümü veyahut siyer kitaplarını okursanız oraya giden Müslümanların kıssalarını ve Necaşi ile aralarında geçen konuşmalarını okuduğunuzda Necaşi'nin ne kadar inançlı birisi olduğunu ne yaparsınız görürsünüz. Hatta müşrikler baktılar ki Müslümanlar orada çoğalıyorlar ve rahat ediyorlar. Bir heyet göndererek Necaşi'den onu atmalarını istediklerinde hatta e, onun kızacağı cümleleri söylemeye çalıştılar Allah kendisinden razı olsun Cafer o günkü inen ezberlediği ayetleri Necaşi'ye zikredince Necaşi ne dedi? sizinle bizim aramızda hiçbir fark nedir? yoktur Musa'ya İsa'ya gelen namus Muhammed'e de ne yapmıştır? gelmiştir diyerek burada inandığını ne yapmış? belirtmiştir hicret eden insanlarsa artık orada ne yapmıştır? rahat etmiştir. Hatta Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve eşlerinden bir tanesini Necashine atmıştır. Orada Allah Resulünün kıyabında Ali sallallahu aleyhi ve e, nikahını kıymış ve yanında mihir olarak birçok şeyler ve kendi oğlunda katarak Medine'ye göndermiştir. Kimdir bu? Ebu Sufyan'ın iman edip de habes istemeye hicret eden kızı Ümmü Habibedir. Yani Ümmü Habib'e annemizdir. Evet, Allah kendilerinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Habeşistan'a hicret ettirmesi, Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret etmeleri ne için olmuş kardeşlerim? Her şeylerini bu insanlar neden bırakmışlar? Yaşantıları yolunda değil miydi? Yolundaydı. Ticaretleri yolundaydı. Sırf Allah'ın dinini yaşayabilmek için, sırf izzet için Tıf için ne yaptılar? Hicret ettiler. Evet. En son Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kalmıştır. Ebu Bekir defalarca gelmiş hicret izni istemiştir. Ama Ebu Bekir'e hicret izni ne yapmamış? Vermemiş bekle bekle demiş. Daha sonra Darünnedve diye bir yere Mekke müşrikleri toplanmıştır. Burada toplanma sebepleri neydi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme. Onlar birisi bir şey söylüyor, öbürü bir şey söylüyor, öbürü bir şey söylüyor. Bir türlü ittifaka gelemediler. İşlerinden ne ciddi olduğunu söyleyen bir adam onlara dedi ki her kabileden bir gencin eline keskin bir kılıç verelim. Bir akşam evine saldıralım. Herkes kılıcı aynı anda Muhammed'in karnına soksun. Herkesin kanı kılıca her kabiliye bölünsün soyu da bizde ne yapmaz kan talep etmez sen nerelisin diye soruyorlar Necitli İbn Hişam'ın siyerinde naklettiği gibi o diyor onlara akıl veren Necitli bir şeyh değil iblisin kendisiydi diyor ve hay hay diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürtmek üzere Kureyş'in her kabilesinden bir genç seçiliyor Onların eline keskin kılıç veriliyor ve bir gece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evini mahasara altına alıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yasin Suresinin 1'den 11. ayete kadar okuyarak evden çıkıyor, eline toprak alıyor, o müşriklerin üzerine ne yapıyor? Saçıyor. 9. ayet geldiğinde onların arasından sıyrılıp çıkıyor ve müşrikler, Hepsinin üzerinde toprak olduğu halde eve giriyorlar. Yatağı bir açıyorlar ki yatakta Ali'yi görüyorlar. Ve aleyhissalatü vesselam doğru Ebu Bekir'in evine geliyor. Ebu Bekir'e hemen hazırlan gidiyoruz diyor. Ebu Bekir daha önce iki tane deve almış. Her gün taze yapraklarla besleyerek onları hazır tutmuş. Onunla birlikte Sevir denilen mağaraya gitmişlerdir. Ve mağarada Üç gün eyleşmişlerdir. Abdullah, Ebu Bekir'in oğlu Abdullah, insanların haberlerini gizlice dinleyip, gelip Allah Resulü'ne haber vermiş. Esma ise onlara ne yapmıştır? Yiyecek götürmüştür. Üç günün sonunda ortalık sulh olunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da uzak yolu seçerek Mekke'den Medine'ye ne yapmış? Hicret etmiştir. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani e, filmlerde, bilmem kitaplarda işte geldiler, örümcek bağlamış, işte yaban kuşu işte yuva yapmış gibi böyle hikayeler aslında yoktur. E, i̇şte gelmiş de yılan Ebu Bekir'in ayağını sokmuş, işte cehri zikir buradan gelmiş falan falan. bunların hepsi uydurma meselelerdir. Kitap, sünnetle hiçbir alakası Olmayan meselelerdir. Vallahi Allah Resulü Vesselam'ın başına yüz deve ödül konmuştur. Sürekli Allah kendisinden razı olsun. O zaman müşrikken bu ödülü almak için oturup plan yapıyor. Nereden gider bunlar? Nereden gider? İşte deniz kenarından. Ve hızlı bir at ediniyor. Onların peşine düşüyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tam yakalayacakken ne oluyor? Atı yere saplanıyor ve süreka yere düşüyor. Yine atına biniyor, at ayakları kurtuluyor. Tam Allah Resulü'nü yakalayacağım. Atı yere saplanıyor, süreka yere düşüyor. Allah Resulü dönüyor, diyor ki, Ya süreka, sana diyor, Kayseri'ni diyor, som altından tacını vaat etsen bizi bırakır mısın? Süreka tamam diyor, dönüyor. O an müşrik bakın. Yıllar sonra aleyhissalatü vesselam vefat ediyor. Ka'ab bin Malik komutasında İran Farisiler fethediliyor Ömer'in zamanında. Ve Süreyka o zaman tabi iman ediyor. Ee, geliyor bakıyor kral kaçmış. Som altından tacını da başına ağırlık gelmesin diye yukarıdan bir zincir yapıyor. Orada kafasını oturduğunda tam kafasında duracak şekilde her türlü altını alıp kaçıyor onu unutuyor. Süreka onu alıyor. Ka'b bin Mali'ye kanimet olarak getirdiğinde Ka'b diyor ki ben bunu alamam. Allah Resulü'nün diyor bu sana vaadi diyor. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi gerçekleşiyor. Kardeşlerim Allah onlardan razı olsun. Belki konudan biraz çıktık ama Süreka çok fakir duruma düşüyor. Geçinemeyecek hale düştüğü halde bile onu satıp peygamberin hediyesi diye geçimini ne yapmamıştır? Sağlamamıştır. Fakirlik içinde vefat etmiştir. Daha sonra nesli Osman zamanında onu Beytulmal'a teslim etmişlerdir. Daha sonra emanetlerin arasına konmuştur. Allah onlardan razı olsun. Evet. Hicret böyle gerçekleşiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miladi 622 yılında bu hicrete çıkmıştır. Biliyorsunuz üç tür takvi mesafi var. Birisi kalktı. Şu an ikiye düştü. Hicri, miladi ve Osmanlı'nın kullandığı Rumi takvim vardı. Rumi takvim Osmanlı'nın kalkmasıyla ortalıktan kalkmış durumda. Ama birisi miladi, birisi de nedir? Hicri. Arada nedir? 622 yıl fark vardır. Hangi takvim esası bizimdir? Neden? Hicri takvim İslam'ın devletine giden en önemli başlangıçlardan bir tanesidir. Kafirler bizim hicret anlayışımızı bozabilmek için ellerinden gelen her şeyi ne yapmışlar yapmışlar. Bakmışlar ki ne kadar bozsalar Müslümanlar hemen dinlerine sarılıyor, bu sefer tamamen hayatlarından takvim esasını bile ne yapmışlar kaldırmışlar, ve miladi takvime koymuşlar. Şimdi düşünün, Müslümanların yeri olsa veyahut Müslümanlar e, hicri takvimle hayatlarını, sosyal yaşantılarını düzene koysalar hangi ibadetlerinde ihtilafa düşerler? He? Hiçbirinden. Ama miladi takvim kullanınca, miladi takvimde Ocak hiç yaz gününe gelir mi? Gelmez. Kasım, Aralık, Hepsi sabittir. Ama kameri aylardaysa sürekli her ay ne yapar? Mevsimini değiştirir. Ve bir Ramazan ayı orucu yani 36 yıl yaşayan birisi yani bulaydıktan sonra senenin her gününde oruç tutmuş hale ne yapar? Gelir. Yani Allah hiç kimseye ibadetle taşıyamayacağı bir yükünü atmaz, Vurmaz. Eğer miladi takvim esas olsaydı Müslümanları ve hep Ağustos ayına yaza oruç gelseydi, hiç kimsenin buna ne yapmazdı? Gücü yetmeyebilirdi. Ama her ay böyle on gün on gün onlara göre geldiği için, yani mevsim değiştiği için ne yapmıştır? Herkese bu rahat gelmiştir. Evet kardeşlerim. Rebur evvel ayının on bir ve on ikinci günü hicret ne yapmıştır? Başlamıştır. Ve bu takvimden diğer takvim arasında altı asırlık bir fark vardır. Bugün kafirlerin diğer takvimi kullanmaları sırf bu hicreti unutturma ve zihinlerden kazıtmadır. Başka hiçbir şey değil. İslam devletine gidecek yol bununla ne yapıyor? Kendi akıllarına göre kesmişlerdir. Bizimse bu takvim esasına geçmemiz Allah kendisinden razı olsun Ömer bin Hattab'ın zamanında olmuştur. Kendisi halifeyken e, İslam'ın başlangıcı yani takvimin başlangıcını Peygamber aleyhisselamın hicreti olarak almış ve Müslümanlara da bunu ne yapmıştır? Emretmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Sizlere e, hicbi takvimin aylarını sıralayın. Hepiniz biliyorsunuz ama birinci ayı Buharrem'dir. Sonra Safer, Rebu'l-Evvel, Rebu'l-Ahir, Cemaziyel-Evvel, Cemaziyel ahir Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilhade ve Zilhicce'dir. Ve bu aylar Hilal'e göre hesap görür. Toplam 354 ya da 355 gündür. Ayın bitimi ya 29'dur ya 30'dur. Asla 31 ne yapmaz? Çekmez. Hicretle alakalı olduğu için e, bu takvim esasında hasreten bilmemiz gerekiyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, doğruyu anlayanlardan ve hayatına geçirenlerden eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ekseden la ilahe illa ente, estağfurike ve tuğbili. Velhamdülillahi Rabbil alemle.